Herkese merhabalar 94.9 Açık Radyo'dasınız ve İklim İçin programı başladı. Ben Can Tombil. Ben de Ömer Madra. Ayrıca desteği için dinleyicimiz Nihat Güven'e de teşekkür ederiz. Bugün Özgecan Karah yanımızda yok. Biz Ömer Bey'le beraber kaldığımız yerden iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin belirlediği dünya politikası hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Evet öncelikle tabii bu açık gazetede günlerdir takip etmeye çalıştığımız şeylerden bahsedelim. Yangın ve sel olaylarından kısaca yani bu şeyi arttırdığı dünyadaki yangınları arttırdığı konusunda herhalde kimsenin tereddüdü kalmamıştır ama görmezden geliniyor ve duymazdan geliniyor böyle şeyler. Ve asla sözü edilmiyor halbuki bir hafta içinde daha yeni CNN Türk'ten gördüğümüz gibi Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Yanan ormanların bir bilançosu çıkarılmıştı. Üstelik de eksik olarak çünkü Lice'deki bütün dağların ve ovaların aslında yanmakta olduğu da bu hesaba dahil değildi. Ama çok daha kolaylaştırdığı muhakkak e, küresel ısınmanın bunu. Öbür yandan e, küresel ısınmanın bir başka, küresel iklim değişikliğinin bir başka yönü de tabii seller, sular götürmesi dört bir tarafında aynı anda bir yanda kuraklık ve şeyler olurken yangınlar e, orada da mesela çok e, hem e, şeyden e, Muş'tan bir ölü bir yaralı e, Vandan e, bir ölü haberi gelmişti ve müthiş fotoğraflar vardı ortalık he he heyelan ve çamur deryalarıyla e, doluydu kayıp olan dört aylık çocuk aranıyordu bulundu mu bilinmez geniş önlem alındı filan diye bir tane haberler vardı. Öte yandan Batı Virginia eyaletinde de en az 25 kişinin ölümüne yol açan muazzam bir sel felaketi bu eyaletin Batı Virginia eyaletinin tarihinde belki de yüzyıldan beri görülmüş en büyük hatta belki de yüzyılda aşan bir zamandan beri 25 kişinin ölümüne yol açan yüzlerce kişi,lerce ev ve iş yerinin sular altında kaldığı da bahsediliyor. Ölenler arasında 8 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu gene haberlerin içerisinde var. Yani on binlerce kişi de elektriksiz kalmış. Yollar, evler tahrip olmuş durumda ve baş Amerika Başkanı Obama da Barack Obama da büyük felaket hali, olağanüstü hal ilan etmiş. Ee, yani şey bir öğretmen demokrasinin adan bir şey vardı özet bir öğretmen şey diyor arabaları bulabildikleri arabalarda uyudu aileler hayvanlarını ve çocuklarını da yanında getirmişlerdi kendi arabalarında uyudular yattılar gece bazıları ne olduğunu bilmek için görmek için dönmeyi bile başaramamış durumdalar deniyor böyle bir şey durumu var ortada. Aynı zamanda Endonezya'da da sel vakaları görülmüş. Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi eyaletinin etkisine altı şiddetli yağışlar sonucunda 4 kişi hayatını kaybetmiş. Aynı görüntüleri burada da görmek mümkün. 200 aşkın kişinin güvenli yerlerde kurulan çadırlara yerleştirildiği söyleniyor. Ee, ve geç, bundan bir önceki hafta da toprak kaymasından ötürü 47 kişi hayatını kaybetmişti ülkenin bu sefer Orta Cava bölgesinde meydana gelen bu doğal afet Evet türü. onu vermiştik. Doğal afet diyorlar ama tabi bunun da iklim değişikliğiyle doğrudan alakası var. Yani Adrasan'daki 150 hektar önkül olması ne kadar bunun sonucuysa Antalya'daki bu Endonezya'daki Sulawesi'deki seller de onun sonucu zaten. Evet şimdi bir de şeye bakalım Yani e, cari açığa yeni ilaç, kömür, yerli kömür diye bulundu diye de bir haberimiz var. Bu Yeni Şafak gazetesinden bir Türk propaganda metni gibi bir şey ama... ...Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez... ...yeni tespit edilen sahalarda kömüre dayalı elektrik üretim tesislerini hayata geçireceğiz. Ve 4 milyar doğal, dolarlık doğal gazı daha az ithal etmiş olacağız diyor... Bunun da anlamı cari açığa olumlu katkısı olacak diyor. Bir yandan İsrail ile e, doğal gaz anlaşması e, yapmak üzere ilişkileri soğumuş. Yıllardır kötü giden ilişkileri düzeltmeye çalışıyorlar. E, ve karşılığında da İsrail ile var e, İsrail gazıya ablukanın da süreceğini söylediği halde, Ve üstelik de Mescid-i Aksa'yı sabah namazı sırasında basması Filistinli'nin üzerine gaz ve plastik mermi yağdırıp bir yandan da... O konuda protestolarını devam ettireceğini söyledi Cumhurbaşkanı. Hmm, i̇yi Hı. bari. Ama daha önceki söyledikleriyle o kadar çok çelişiyor ki yani hangisinin doğru olacağına inanması zor. Ben şahsen bu görevde bulunduğum sürece hiçbir zaman İsraille olumlu bir şey düşünemem de demişti. Gazze'ye ambargoyu kaldırmadıkça normalleştirme de, mümkün değil de demişti. Bütün bunların şimdi aksini söylemesine rağmen bir itiraz gelmiyor. Her neyse e, bu doğal gazın geçeceği e, kuyu, kuyuya Türkiye'den boru hattını geçeceği gazın kuyusuna ne ad verilmiş biliyor musun? Ne verilmiş efendim? Leviathan. Hı hı. Hı, e, Hobbes'un ünlü eserinin adı canavar yani bütün gücü elinde toplayan canavara veriliyor toplumada. Hobbes, Thomas Hobbes felsef fe, fe, fe, filozof o adı vermişti. Şimdi kömüre destek kararının tabii doğaya ölüm fermanı olduğunu belirten yazılar da vardı, özgür gündemde de çıkmıştı. Bir yandan da TransCanada'nın eee nafta anlaşması uyarınca ...15 milyardan fazla... E, ...Keystone Excel'den... E, ...duyduğu zararı... ...vuradığı zararı... E, ...tazmin etsin diye... ...Amerika Birleşik Devletleri'ni... ...şey yapıyor... ...dava ediyor... ...akıl durdurucu şeyler bunlar aslında... E, ...ve... da ...Geçen hafta... ...21 Haziran tarihli yazısında da... ...çok ilginç bir nokta vardı... Ee, bu Brexit diye adlandırılan işte Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması sırasında söylenen şeyle en çok söylenmesi gereken şeylerden birinde yani kamusal paranın kötüye kullanılması Avrupa Birliği tarafından tek kelime neredeyse edilmedi diyordu. Neymiş o? Avrupa Birliği bütçesinin yaklaşık yüzde kırkını yani yılda 55 milyar avroyu. Hı hı tarım destekleri adı altında veriyorlar ve bundan kimse bahsetmiyor. Çünkü bu aslında ne kadar hektar üzerinden veriliyor ve bir şey ekmen gerekmiyor. Tarım adı adı tarım yalan yani aslında aldatmaca. Ne kadar çok arazi kiralamışsan ve varsa elinde Onun için vergi ödeyenlerin cebinden sana para veriyor Avrupa Birliği. Çok ilginç bir sistem ve yalnız Avrupa'da da değil. Mesela Rus oligarkları, Suudi körfez prensleri ve Wall Street bankacıları da Avrupa'dan çeşitli şeyler satın alıyorlar ki Avrupa Birliği'nden ödeme yapılsın diye. Açıkça bütün hesabını koymuş ortaya yani mesela Ian Duncan Smith diye bir şey var ayrılalım diye açık mektup yazan muhafazakan milletvekillerinden biri Ian Duncan Smith ee, şeyden e, açık mektupta ne deniyor biliyor musun biz ayrılalım ama. Avrupa, ama bu tarım şeyleri Avrupa Birliği'nden gelmeye devam etsin hı, güzel değil mi hı hı. Sonra bakmış şey Monbio. Karısının toprakları üzerindeki kendisi de yandan kısmet de orada yaşıyormuş. Hı hı. Yılda 150 bin sterlin Avrupa Birliği'nden kendilerine toka ediliyormuş. TRT muhabiri Te kadar kazanmasalar da iyi para. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> i̇yi para. Bir de bu, bu kalacak diyorlar ama. şey. İşte bu bütün mesele burada zaten. Yani bütün bu Brexit'lerle filan Trump'ın Ee, yükselişi de öbür tarafta ee, iklim değişikliğine karşı e, dünya halklarının mücadelesi olabiliyor mu olamıyor mu bu konuyu tartışıyor mesela Jorom da çok iklim şeyinde çok değerli toplu bir yazı yazmış yani hem bu Brexit'in Britanya'nın ayrılmasının hem de Trump'ın yükselişinin Ne demek? iklim değişikliği mücadelesindeki anlamını söylüyor. Bir tane, i̇ki tip şey var diyor. Yani Bir tanesi hepimizin sorunu ee, ve mesela e, Papa'nın, Francesco'nun Ençikli Adası'ndan yani, <gülüyor> yönergesinden bir yıl kadar önce ahlaki bir zorunluktur. Etik bir zorunluktur. İklim eylemine geçmek gerekir. Bir tarafta bu var. Ahlaki duyarlılığımıza ilişkin bir şey. Ee, öbür tarafta da dedikleri yani benden sonra, bizden sonra tufan olsun diyorlar. İşte o da Brexit ve Trumpism dediğinden Donald Trump'ın yükselişiyle ilgili. Yani umurunda değil, Batı Antarktika şeyi çöksün, permafrost çözülsün ve metan gazları yayılsın. Dünyanın bütün fosil yakıtları çıkarılsın. Kömürler çıkarılmaya devam etsin filan yani e, ve mesela Suriye'nin o korkunç savaşında da gayet önemli bir 2015 yılında bir araştırma yapıldı İnsan kaynaklı iklim değişikliği Suriye'nin büyük o korkunç iç Savaşı'na yol açtı diye e, yol açan konu. faktörlerden biri oldu diye evet yol açan faktörlerden biri olduğunu söylüyorlar bugün de ayrıca bunu şeyi de hatırlatalım İstanbul politikalar merkezinde saat 12.30'da yarım da 14'e kadar 2'ye kadar sürecek bir şey var. Toplantı var. Orada da Mercator IPC şeyi bu siyeri Christian Frölich'te bir şey yapıyor. Kendi bir projesini anlatıyor. Suriye'deki iklim değişikliğinden doğan kuraklığın ve bu ayaklanmalarda oynadığı rolü <gülüyor> ve e, şiddetin e, nasıl kaynağında olduğu göçün, göçle şiddet arasındaki ilişkileri e, araştıran bir şey. <gülüyor> Üç bölümlü böyle de bir şey var. Şimdi coğrama dönecek olursak yani biz e, diyor ki yani dünyanın krizi hiçbir şekilde bu büyük mülteci krizini çözmeyi başaramadığı gibi tam tersine çöküntüye uğruyor. İşte Brexit'te de filan görüldüğü gibi diyor. Yani küresel olarak ısınan bir dünyada biz sayısız Suriye gibi mülteci kriziyle baş başa kalacağız. Yani iklim perspektifinden bakıldığı zaman yüz binlerce mülteci dünyanın en büyük insani krizi gibi ikinci dünya savaşından sonra ki hatta onu da aşan bir insani krize şey yaptı. Avrupa Komisyonu öyle tarif etti bunu. Ama eğer bu iklim değişikliği insan kaynaklı iklim değişikliğini şey yapamazsak e, durduracak tedbirleri hemen alamazsak diyor Joe Rom. Bu konular üzerindeki en çok yazı yazan gazetecilerden, yazarlardan biri. O zaman Mültecilerin sayısının haddi hesabı olmayacak diyor. Yani araştırmalar birbirini kovaladı. Sayısız araştırma çıktı. Yani dünyanın bütün... Mesela liman şehirleri bir şekilde bu yüzyılın sonuna varmadan... ...bir buçukla üç metre arasında... Iki, iki metreden fazla yükselecek ve sular altında kalacak. Bu tabii zaten kendisi yüz milyonlarca mülteci evet. yaratacak. Orada oturamayacağı için insanlar o şehirlerde ve o bölgelerde. Ama aynı zamanda bu sadece denizlerin yükselmesi değil ki e, toz bulutlarının yükselmesi kuraklığın yol açtığı bir toz fırtınaları şeyi var. Dust Bowlification adı konmuş durumda buna. Yani toz çanak çanağı gibi bir ad verebiliriz. O da e, <gülüyor> yiyecek bulunmasını imkansızlaştırıyor. Her şey toz, duvan oluyor. E, bunlar da harita üzerinden görünmekte. Ve şu anda da hem kuraklık hem aşırı kuruma normal oldu. Bazı bölgelerinde dünya mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Southwest denen işte Kaliforniya'yı da içine alan alanda öyle. Central Plains, merkez ovaları denen, yaylaları denen yerde öyle. Amazon'da, Brezilya'da özellikle öyle kuruma var ve Güney Avrupa. Bir de Orta Doğu bölgesinde de eski Mezopotamya'da işte Körfez ülkelerinin özellikle bulunduğu yerde ...felaket bir hale gideceği... ...söyleniyor. Yani sonuç olarak hem... ...Brexit denen olay hem de... ...Donald Trump'ın yükselişi... ...çok açık ve... ...acı verici bir şekilde zengin... ...demokrat denilen... ...ülkelerin bile... ...ılımlı sayıda bir mülteciyle... ...baş edemiyor ve ekonomik... ...bakımdan yerlerinden... ...yurtlarından olmasıyla... ...o zaman yüz kat arttığı zaman bu problemlerin... ...iklim değişikliğinin felaketlerini... ...düzeltemezsek ne olacak... ...bilinmiyor diyor. Yani sonuçta şöyle bağlamış Joe Rome yazısını. E, bu mücadelede... ...küresel mücadelede... ...birlik ve dağınıklık arasında... ...yani dağılınan var ya... ...ya... E, ...bunlar ikisinin arasındaki... ...küresel mücadelede... E, ...bilemiyorum diyor. Ya dünya... E, ...Paris Anlaşması'nda söylendiği gibi... ...ülkelerin tamamının... orada ...söz verdiği gibi, taahhüt ettiği gibi... İyice iki derecenin altında, santigratın altında tutmayı tutmak için canla başla çalışmaya girişir. Ya da, da Babil Kulesi'nin yıkıldığı günden bu yana görülmüş en büyük felaketlere doğru Dörtnal'a gideriz. Ve gitgide daha da dağılırız, dağılıp gideriz diye bitirmiş. Ne diyorsun? Birleşmiş Milletler... E Çocuk Fonu UNICEF'in verdiği rapor örnek verebilirim yakın zamanda ne olacağına dair. En dezavantajlı çocukların sağlık ve eğitim şartlarının iyileştirilmemesi halinde 2030 yılına kadar 5 yaş altı 69 milyon çocuğun öleceğini açıklamış UNICEF. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için belirlenen 2030 tarihini referans göstermiş. Ve bu tarihe kadar mevcut koşulların değişmemesi durumunda çocuk işitsizliğinin doğurabileceği sonuçları da rapora yansıtılmış. Rapora göre mevcut koşullar bunun dışında iklim biraz öncesinde saydınız neredeyse bütün koşullar var. Mevcut koşullar ve nüfus artış hızı aynı kalırsa 2030 yılında 167 milyon çocuk aşırı yoksulluk altında olacakmış. 60 milyon çocuk temel eğitimden mahrum kalırken 750 milyon çocuk kadın da çocukken evlendirilecekmiş. Evet. Yani korkunç bir felaket yani bir an önce Harekete geçmekten başka çare yok aslında. En yoksul çocukların zenginlere oranla beşinci yaş gününe varmadan ölme ihtimalinin iki kattan fazla olduğu söylenmiş raporda. Şartlar iyileştirilmezse mevcut eğil eğilime göre 2030 yılına kadar beş yaşı altı 69 milyon çocuk ölecekmiş. Bunların en fazlası en fazla çocuk ölümlerinin görülecek yer, görülecek olan yerlerin de Güney Asya ve Sahra Altı Afrikası olduğu ifade edilmiş. Evet Orta Doğu'da da tehlike devam ediyor. Peki, ee, bir parçayla da evet, çıkabiliriz. çıkabiliriz. Procol Harum'un... ...dün bir... ...Açık Gazete'de dün diyorum, biraz önce çalmayı... ...çalmış olduğumuz bir parça vardı. Bir tane daha çaldım. Tam da bu senin de benim de verdiğimiz raporlara uygun. The milk of human kindness. İnsanın iyiliğinin... ...sütü gibi çevirebileceğimiz bir şey... Eee ay ay let me Görüşmek üzere. Hoşçakalın. güncesi. Barış anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Sözle yer mesun olanlar Özgecan Kara ve Muratcan Tombi. Açık Radyo dinleyicisi Nihat Güven'e teşekkür ederiz. Açık Radyo.